Bu böyle çünkü Allah hakkın ta kendisidir onu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir şüphesiz ki Allah yücedir büyüktür.